Siz bir yer bulacağız diye ya, Bu türlü bu. <gülüyor> niye niye yer arıyoruz diye sorarsanız Sorar da, Bugün temizlik, <gülüyor> Evde temizlik var şey, Evden kovulduk <gülüyor> Evde temizlik var O yüzden size bugün Starbucks'ın sesini arıyoruz çok sıcakmış neyse Evet çok sıcakmış da sesimizi kaydediyor mu acaba? Ediyor ya, <gülüyor> niye etmesin? Hadi bakalım ediyordur Neyse ee, ne konuşuyoruz? Ne çekiyoruz şu anda? E, şu anda Geyip bakışı çekiyoruz gik bakışı çekiyoruz. İlk bakış. bakışının bakısı, Geek bakısı. Gik bakısı. <gülüyor> <gülüyor> Yarasın. Gik bakışının Gik bakış çekeceğiz arkadaşlar. İlk bakışında ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Daha önce konuşamadığımız Mol'lerin bu incelemesini konuşacağız. Evet. Ne Daha ne önce ne teknik bir aksaklıktan dolayı konuşamamıştık. <gülüyor> evet. Yanlış <gülüyor> yanlış durağı Yanlış İçeriye olmayan, yani et, et, ekstralar olmayan buraya da gelmişler. Daha sonra ekstralar olan buraya geldi ee, ve biz de e, seyedip e, sizin için değerlendirmek için beklettik bunu. Malların hediyelerini bekletmedik ama oha. Evet. Her yerde de inşaat var. Evet. Ee, evet, malların için ne diyorsun? Biz Wolverine... tabii geçen sefer malların ekstralar olmayıcı otur film izledik birer. <gülüyor> İzlemez attedik. <gülüyor> ya aslında bu benim filmi hani 30. dakikasına kadar fena değil. Evet ben de 30. dakikasına kadar beğeniyorum. <gülüyor> Ama şöyle bir şey oldu. Bu sefer yani ben şunu fark ettim. Ben film filmi olan beklentim hakikaten inanılmazmış. Yok ya ben hiçbir şey beklemiyordum beklen. yani o işte, Origins'den e, sonra. E, e tamam orası öyle. De, fragmanları seyredip seyredip daha tamam mekani kendime inanılmaz bir getirmişim. Ondan sonra o fragmanlar işte işte Japonya'da geçecek, işte adam yenilmezliğini şey, yeni kaybedecek, işte hiyatı faturunu kaybedecek. Ondan sonra Allah ne olacak işte hani çok fena duruma düşecek, zor, büyük zorluklarla karşılaşacak. İşte Japonya teması, işte yok elinde böyle kataneleri, fotoğrafları, bilmem neler falan filan. bir bayağı gaza geldim dedim ki, bu adamlar güzel bir hikayeyi. Ondan sonra oturtuyorlar bu işi ve bize istediğimiz bol verini verecekler falan böyle bir oturum, tamam mı? Sonra filme bir gittim, Batman ve Robin yani. <gülüyor> hani böyle cheesy, kötü karakterler. Aynen. Ondan sonra işte ilk yarım saati böyle güzel başlayıp bir, bir anda hani fragmanda da yanlış yönlendirmelerin yapılmış olduğu falan karşılaşmam. Yani işte böyle güya bu olabildiğin hani nasıl zayıflası, şey, güçlerini kaybediyor diye bir fragman yayınlıyorsun sen. Yani gaz gazı öyle veriyorsun. Anasını bir gidiyoruz filme Mevsese işte böyle afacık healing faktörünü kaybediyor az buçuk ama böyle yani çok saat, zor bir duruma düşmüyor. İki saniyesi değil de üç dakikada healing. Hani <gülüyor> <gülüyor> <Andansana, gülüyor> <gülüyor> biraz kan kaybediyor ama en sonunda heal oluyor yani. Mesela o bu mesela benim sinin bozdu, bunu neden dedim? Ben çünkü daha hakikaten hardcore. Tabii bir de Japon Japon temasını ben birazcık daha şey hani çizgi romanlara yakın ha, yani. bir işleme. Yaparlar diye bekliyordum. Hani gerçek, evet. E, Lady Destroyer'da e, şeyde kullandılar. İkinci, i̇kinci filmde, film ikinci ]landı. filmde kullandılar ama hani ona benzer bir motif. Silver Samurai'nin böyle dandik bir robot çıkması falan. çok Veya işte kırıklıydı. o şey iyi ilişkisi adamla. Yamu, Yamu ne adı? Yamuç, yok. yok. Yeşida. Yeşida. Yeşida ile olan ilişkisi. Bu arada Yeşida'ya ye tekrar gönderme yapıyorlar first şeyde. Days of Future Past. Öyle mi? Tabii. Çünkü Amerika'da Amerika'da Trans Trans gönderiyorlar. Sentinel programı ilgili. Hatta şey bu Days of Future Past geçmiş günlere gelecek film için yaptıkları e, 25moment.com diye bir web sitesi var. Hmm. Orada e, hani e, First class'ta birlikte başlayan alternatif mutantlı bir dünya tarihinden işte böyle 25 tane kesit sunucular işte Kuba füzesi olayı olayla, vardı bessel evet. first class'ta ondan sonra çeşitli olaylar falan filan orada şey şey bir atıf yapılar bu bir ara mutantlığın bir hastalık olduğu ve iyileştirilmesi gereken bir evet, hastalık evet. olduğunu Mesai muhabbetinde hani e, Yeşida ve Trask Industries ha. şey hani mutantla şey e, tedavi ha, e, tedavi muhabbeti araştırması yapıyor falan filan gibi var. <gülüyor> Valla işte biraz dediğim ben işte ya yani ben kendim tarafımda bir beklentim çok yüksek şey tutmuşum. Çünkü şöyle bir şey oldu. beklenti yüksek tutma ve ya sonrasında yaşadığım büyük hayal kırıklığından doğan nefret üzerine <gülüyor> belli bir vakit geçtikten sonra oturup tekrar film izleyince depreşiyor bazı şeyler değil mi? Yani depreşmekten çok filmi tekrar izleyince hani filmden çok büyük bir beklentin olmazsa e, yani. Wolverine Origins'ten daha iyi bir filmin ha, Wolverine e, Origins'ten daha iyi bir film olduğu evet, kesin. Yani, daha iyi bir film olduğunu ve hani aslında yani çok da böyle e, bazı şeyleri kabul kabullenirsen izleyebileceğin e, bir Wolverine filmi olduğunu veya işte belki de adamların herhalde Yapıp yapabileceği en iyi valy film yani oldu. Hangi bir şeylere kanısına varabiliyorsun? Yok yani o, o ona katılmıyorum da şey muhabbeti var şimdi e, özel çekler kısmına biraz da değinmek gerekirse Hı. özel çekler kısmından muhabbet edelim diye şey yaptım da hay ben şey hani bir bağlantı kuracağım da o yüzden hani işte samuray teması işte Japonya'da geçiyor bilmem ne falan filan zartturt. Şimdi e, sürekli e, şey Wolverine işte bir e, yaratık bir Ronin eee şeklinde bildi vardı kiriz mi hatırlamıyorum kalriz mi mi bilmiyorum neyse e, <gülüyor> Kizuru, Kizuru. kizur yani, şey e, ekstralar kısmında da hani ver, o ekstralar kısmını verdikleri isim şey Ronin diye bir e, hani e, kripler serisi hani çok zorlama bu işte şöyle işte eksi bir öldükten sonra bilmem ne işte hani takımından ayrıldıktan sonra aslında başı boş bir e, Samuray gibi bir Ronin gibi takılıyor falan filan gibi hani aslında kendi özgeçmişinde olan bir bir e, sen söyle Wolverine karakterinin özgeçmişinde Hı -hı. olan bir e, alt metni tamam mı? Evet. Ve tekrar yorumlayıp zorlayıp tekrar üstüne giydirmeye çalışmışlar gibi bir durum söz konusuydu açıkçası. Çünkü filmi öyle hani Ronin neymiş bilmeden izlediğiniz zaman Yani hiç aklına, evet, yani. aklına bu herifin neresi samuray, neresi Ronin, neresi masterını kaybetmiş samuray falan hiç ya önce, önceki izliyorsun. filmleri seyretmediysen özellikle belki hani hmm. önceki filmleri birazcık ha, evet. seyretmiş olsan istediğin kadar önceki filmleri izlemiş ol. Hani o bağlantıyı sadece herifler Roni'nin kelimesi çok cool diye hani zorlamaya çalışmışlar gibi duruşuyoruz. Peki yani Roni'nin mu Ronin muhabbeti şeyden gelmiyor mu zaten? O bir tane çizgi roman işte var ya bu Japonya'da falan geçen. Ondan sonra orada zaten kullanılan bir şey değil mi Roni? Evet ama buradaki yani şey Wolverine, Wolverine ya işte Japon. filmindeki Hikâyeyle tamamıyla alakası bir hikaye, anladın mı? Anladım. Ama zaten şey yapmaya çalışmışlar şey biraz daha. Yani kendi Japonya'da geçiyor madem. Hani Kim, Ronin diyelim de kurulursun, çekişti şey olsun. Onların da Ronin muhabbeti var ya böyle. İşte Japon'un kültürü dan, adam, yani. adam açıklamaya çalışmıştı, ama mı? Şey, e, özel içeriklerde. Yok işte, e, hani şey öldü e, hani şey lastanktan sonra işte evet, evet. E, bilmem kim öldü işte şeyler dağıldı, dağıldı bilmem ne şimdi adam bu adam işte amaçsız bilmem ne işte için e, öldükten sonra amaçsız bir şekilde ormanda yaşayan bir herif. yani aslında Roni'ne benziyor değil mi diyorsun Evet, ama benziyor <gülüyor> ha diyorsun ne bileyim e... aslında Roni'ne benzemekten çok aslında Wolverine'in özü değil mi zaten ya Wolverine... biraz yani aslında adam sonuçta hani healing faktörü olduğu için zaten en uzun yaşayabilen X-Men olduğunu düşünürsek adam zaten aslında hep running gibi yani hani hiçbir zaman bir yere bağlanamayan, hiçbir zaman bir yere bir yere ait olamayan Ondan sonra böyle kopuk evet ve hep böyle ihtiyaç olduğunda bir şekilde herkesin <gülüyor> kapısına geldiği bir adam aslında yani. Ya bu adam zaten Wolverine apokalipsi eliyle tutuşsun. Ha işte Öyle bir... Mutlu mesut yaşasın. Ee, yani şey tam e, bütün şey eksen şey e, şey kısmını sana söyle. E, özel içerik kısmını. Bunun, bunun üzerine. Yani bunun üzerine kurmuşlar ve o kadar zorlama geliyor ki aslında. Yani tamam çok güzel seçenekler seçmişsin falan. Şimdi anlamadıysanız özel seçenekler anlamıyor. <gülüyor> yani, özel seçenekler filmi anlamayanlar için işte, bir açıklama gibi evet, kullanmışlar. E, aynen aynen. İşte bak şöyle sahneler kullandık, evet, ne kadar evet. güzel yaptık, işte sadece şehir değil de işte köy kasabasını da gösterdik, Niye Japon Japonya'da? kültürünü falan hmm. tanıttık. Niye Japonya'yı kullandık ondan sonra? İşte Japonya temasını şöyle kullandık, ondan sonra bilmem de çok zengin Japonlar. Japonları çok seviyoruz. Ama <gülüyor> yani bir sıfır Samurayı kullanmak için Japonya'ya gelmişsin ama Sıvır Samurayı da olunca Seni yani Japonya'da kullanamamışsın. Japonya'da bu filmin çekmişi onun hiçbir anlamı kalmamış mı? Aynen. Olabilir, hiç. İki hani, tane ninja koymuştun Şey de kötü, o Black Clan gibi neydi? Ha. O da mesela Ismin böyle kişiliksiz bir şey. Ha. Hani zaten şeyi anlamıyorsun filmde. Ben senin çok ona sinir olmuştun bu filmde. Ee, böyle bir aile var. Yaşıydı ailesi. Böyle kimin ne yaptığını belli bir ailede. Tamam mı? Ee, şey gibi işte. Gereksiz... Havoy McCune Mother'daki Barney gibi. Hani <gülüyor> böyle gereksiz bir aile içi... Ama nasıl taht kavgası var mesela filmde. Evet. Anasıl, o bir tane işte herif var ya şeyin bu Helix'teki benim hmm. adımın oynadığı. O adı e, oğlu işte. Ha işte oğlu. Mesela o adamın rolü ya o kadar boş bir rol ki yani böyle herif hani hiçbir konuda hiçbir şeye etkisi yok aslında ve son işte böyle filmin bir noktasında bir samuraylı bir dövüş yapıyorlar. O şey samuray kılıçlı bir dövüş yapıyorlar hani. Alası Katana'dı. O o yani o o var. Onun sırf onun için sanki böyle bir karakter koymuşlar gibi. Ve oradaki motivasyon da çok boş. Şey Silver Samurai yani. Silver Samurai'nın çıkacağına biliyorsun ya. Hani orada böyle kötü bir karakter koyuyor de sen onu Silver Samurai olacağını yani bu adam olacak. Yani Film senedken olarak... Silver Samurai çıkacağını bilmiyordum. Oğlum filmden önce o kadar çok şeyini yaptılar ya. Ben onu ben fragmanlarda görmüş. Fragmanları vesaireleri. Sıvı samuray işi. Sıvı samuray muhabbeti sürekli geçiyoruz zaten. Hani sen hani yönlendirme yapayım de sen bu herif seni bulsam diye zannediyorsun işte orada zannediyorum da. Ben açıkçası zaten şeylere çok büyük arakatlıklı olmadım işte. O yaşidayı bunun dostuymuş gibi gösterip buna işte teklifte bunu mu? Evet. Ben Sonra gidiyorlar. Hah. <gülüyor> Sonra gidip Elif'i kötü adam yaptılar ya filmde. Evet. Ya mesela o, çok, o da çok gerizeka alıcıya geldi bana çünkü yani diyorum ya böyle bütün fragmanları aslında sana işte bir teklifin var diye çevirip bunun üzerine çevirip Hı -hı. adamın zayıflığını sanki zor, yoğunlaşacakmış gibi bir film evet. geleceğini zannediyorsun sen ama bir gidiyorsun ondan sonra adamın zayıflığını böyle işte üstünü böyle şey hani gösteriş olsun diye yapmışlar zayıflığı olduğunu. Ee, adamın diğer bir fide işte ona kötü karakter yapmışlar. Böyle bir anda sanki hani sanki senem yazılırken, tamam mı? Ama sonra evet çok güzel işte böyle olacak, şöyle olacak falan derken bir anda yapımcı falan yetlemiş ki bu ne lan buraya bir tane düzgün kötü adam koyun. Böyle şey olur mu? Hatta bak bu bu adam şerefsiz çıksın filmin sonunda çok güzel olur bak. Bunu da işte yapın. Demiş. <gülüyor> Hatta Japonya'dayız, tamam, Steel Samurai çakın sonra. Kötü adam, büyük kötü adam, devasa, çok baba gibi olur falan filan öyle. Yani o yüzden böyle bir anda film devrilmeye başlıyor. Taklalar atmaya başlıyor ve sonunda da zaten sonunda filmin en iyi sahnesi bir anda jeneriklerden sonra çıkan X-Men Days of Future Past göndermesi oluyor <oldu> yani. <gülüyor> <gülüyor> oh diyorsun, neyse bunu gördük falan diyorsun, rahatlısın çıkıyorsun filmde. Bu arada mesela x Sin var, uzatılmış sahne var şeyi. Evet. Da, ee, uzatılmış yani. sahne mesela, niye koymuşlar abi o sahneyi? Yani, Bilmiyorum. Gayet güzel bir sahne o, keşke olsamış filmde de yani de, seslemişiz. Yani koymamışlar. Hani böyle insanın suratına bir, bir sırıtma getiren sahneler vardır ya böyle filmlerde. Evet. Onlardan biri işte o. Hani böyle, sizi gidip falan hani böyle bir ha. diyeceksin, onu bile diyemiyorsun filmde. Yani tabi şey, e, hani ilk X-Men filminde dalgasını geçtikten sonra belki de o yüzden koyamamışlardır. Hani şey diyor ya, lan siyah deri ceketle ha. mi çıkacağız diyor. Ama o deri ceket. Ama o şey, şey diyor adamın asıl tamam işte orada saikloft yani. diyor ya. Yani sarı mı? Sarı spandex mi istiyordun lan <gülüyor> zaman Olsa spandexli orada maskeyi gösteriyorsun sadece. Zaten senin çok böyle yani, şey gösteriyorsun. Bu arada şey e, hani e, steh haberini e, koyacak koyduk mu? koyacağız Aynısı. mı bilmiyorum ama e, Hugh Jackman bir şey demiş zaten. Yani Apokaliptik. De onu yani. bir giymiş. Ha, evet. Onu gördük de daha giremedim. Şeye bıraktım. işin uzmanlarına bıraktım. <gülüyor> onu bir giymiş böyle bir tur atmış onun sarı orijinal kıyafetle. Fotoğrafları çıkarmayacak hepinden. Evet. Yani zaten bir maske takıp da Abi görmek lazım. Bir de aslında. bir şey diyeceğim bak. Bu kadar ismen film oldu. Ha. Artık görelim ya. Yani Görüyoruz işte ton mor oluyor abi, sen de şu kıyafede giy çık yani adamın sürekli o fönlü saçla görmekten ben sıkıldım abi, sen sıkılmadın mı? Hayır zaten o fönlü saçın o, o şekilde dur duruyor olması zaten o şeyden... Evet yani. E, maskeyi takıp <gülüyor> çıkarmaktan tamam mı? <gülüyor> o şey şapka saçını... Tuna maç o yani şey olması da ondan. Ama şey bir yandan da hani tamam turuncu, siyah, e, orijinal renkler falan filan maske de orijinal maskeye benziyor. Ama şekil itibariyle birazcık daha hani böyle sert bir şey ya o. Evet. Kask. Şeyi andırdı bana. Hani e, X-Force Wolverine'in maskesini andırdı. Çünkü o birazcık daha sert bir şey. Ya olabilir de. Yani dediğim gibi ben hani böyle bir, bir kıyafet içerisinde bir görmek istiyorum ya. Yani. yani çünkü adamı hep çıplak görürüz. Yani tam onun da kelip hayvan gibi de. Yani hayvan daha sonra Wolverine hayvan bağdaşmasını yapıyorlar belki. O zaman hani çıplak, kıllı. Çok ama yani ha. herif çok çalışmış. Vahşi falan yani. Çımafetmişler vardı bir, bir yerlerde. Ee, bir aktörü böyle yani sen böyle aksiyon filminde oynayacaksın diye bir hayvan gibi şey vücut yaptırmışlar. Hı hı. Tamam mı? Ama bütün film boyunca şey gösterdiği şey e, şu omuzunun omuzuna kadar <gülüyor> açmış tamam mı tek? Boşuna çalışmış. falan da bir şerifsin şey Muhammed'i vardı ya bu arada. Bir soyundurmadığını da. giymiş girmiştim. Hani Wolverine'in de şarkı herife Hücce Hü Ekmen'e şarkı söyletmişler. Wolverine müzikal diye. Evet. Orada hani şey diyor ya, e, müzikal ve sözlerinde geçiyor. İşte Wolverine olacağım diye yemek yemeği içmekten kesildim, <gülüyor> bilmem ne yaptım, abuk suçalar <gülüyor> yiyorum falan gibi böyle. Adam çünkü o kaslar kollarındaki o demarlar falan çıksın diye işte tuhaf, farklı bir beslenme modeli yapıyor işte. Su içmiyor, <gülüyor> ne yapıyor, tavuk mu ya, <gülüyor> yapıyor böyle. Topla Bayağı içiyor. uğraşıyor yani. Hatta şeyleri gösterdi ya ee, Wolverine filminin anasını işte bu Pet of sırasında böyle hmm. ar şeyde arka falan sahneleri gösteriyor hmm. Orada işte böyle şey muhabbeti var işte oh. yeme içmesini anlatıyorlar işte böyle iğrenç şeyler yiyor falan filan <gülüyor> çok çekti bu benden muhabbeti var ya Ha şeyde bu arada herhalde Wolverine Wolverine'in e, en iyi şeyi. Neyi? Ekstrası. Bu Days of Future Past'te şöyle bir bakış attıkları şeyle Ama o internete düşmedi mi Ya, ya Düştü ha. düşmedi. Sonuçta hani bu lirayda da öyle bir ekstra koymaları güzel olmuş sonuçta. İkismen Days ha, evet. of Future Past'in setini şöyle bir gezdiriyor seni Brian Singer. Ee, işte hani anlatıyor. Şurasını böyle yaptık, burasını yaptık. Bence hoş bir eklenti o. Evet ama o, o bayağı da internete düşmüş, dolanmış bir şeydi. Yani sırf onun için alınmaz. <gülüyor> of, Keseceğim bu interneti göreceğim yani. e, Kes, ben aldım internet <gülüyor> paketini. Neyse, yani şey açısından yani dediğim gibi film açısından hani ben ikinci sefer böyle evde bir settiğim, set o, o şeyim geçtikten sonra set ettiğimde yani çok daha bir daha açıp izlemem Yok, bir daha açıp izlemem demedim. Birazcık şey yaptım, düşündüm. Hani çok böyle aşırı üstüne gittim düşündüm, sinemada seyrettiğim zaman. Yok, işte aslında be... ben açıkçası hani e, tamam, üstüne çok gitmeyelim, yapmışlar bir şeyler. Kötü kamakterleri kötüydü. Ben, ben orijinizi seyretmeyi tercih ederdim çünkü onda şey, en azından şey diyorsun ya bu adamlar batırmak için yapmış bu filmi tamam mı dalgasını geçiyorsun böyle komedi filmi izler gibi izliyorsun. Abi bu filmde bir yandan da canın acıyor tamam mı? Çünkü herif ciddiye almış böyle anladın mı? Aa, işte acı çeken bu Wolverine hayatından kurtulmak istiyor falan filan yani e, karakteri dramatize etmiş. Ondan sonra evet. ne bileyim işte e, Japon kültürünü aktarayım diye kasmış evet, evet. ama yani ortada böyle çamur i̇şte gibi <gülüyor> Hani şey, şey yaparsın ya böyle çok kasarsın güzel bir yemek yapacağım diye soğanı doğransın Hı. işte salçayı koyarsın bilmem ne 4-5 saate uğraşırsın Ortaya sonunda böyle hani yesen yeneri yersen yenmez bir, bir böyle ya ben bir şey, o şey çıkar ya O niye biliyor musun bence abi yönetmenden kaynaklı Yani yönetmen çok gıcık bir tip Abi yönetmeni dövesim geldi yani yemin ediyorum. O ekstradar arası hmm. böyle kürek ağzına vurur böyle, herif bir kere çok konuşuyor bence tamam mı? Çok konuşan, ama sürekli her şeye böyle müdahale olan, böyle e, müdahale hiçbir eden... Hiçbir şekilde böyle bakıp da, ha yönetmen saygı duymak lazım diyebileceğin evet, abi, bir Bir ağırlığı olan bir tip yani. Herifin şortta falan Japonya'da geziyor, hani body body geziyor böyle. Ha. Koca göbekli, götlü göbekli bir tip zaten. Aynen. Böyle hani izlerken ben herifi tiksindim yani böyle gıcık oldum adama. Anlatırken, anlatırken böyle nasıl yaptığını falan anlatıyor mesela. Hoşlanmadım herif. Öyle bir negatif enerjim şey vardı. Böyle, bu ne lan? Bu mu çekmiş bunu? Ne biçim tip falan gibi böyle insana şey yapıyor yani. İğreti ediyor. Ve abi bak. Sırf o böyle hani... Chris Nolan abimiz her sete geldi. Takım elbiseyle gelir. Evet ama herifim ağırlığı var. Herifimde ağırlığı var. Saygıda saygı saygı kusur etmezsin Burası yani. Brony ya. Singer falan bile baksana böyle el düzgün. İşini en azından işini yapan olur. bir adam yani. Evet. Bu böyle Allah'ım ne kadar, şimdi elinde kahvesi sürekli. Ha. Böyle yürüyor, böyle şey gibi molos... Şey, Çatmaktaş gibi böyle dolaşıyor setten. Saçı da uzun olsa bu Simpsons'lardaki... Top sakal. <gülüyor> bildiğin... <gülüyor> <gülüyor> top sakal. Yapımcı gibi bir herif o zaten. Yönetmen gibi değil ki. Yani yapımcı olsa anlarsın böyle. Ya, o herif tam hani, teze hani, renktimi tamam, var çünkü. Kestik. Hani burada... Hani şöyle bir e, daha agresif davran verin dese Yani onu ciddiye alıp da daha agresif bir rol kesmezsin yani Anlıyor Adam komik yani adam böyle çok e, konuş Mesela setten böyle görüntüler gösteriyor değil mi sürekli? Hı Mesela hiç sürekli konuşuyor ya Yani <gülüyor> sürekli anlatıyor Böyle yap, böyle yap, böyle böyle böyle yap Lan yani insan iki tane laf onlar anlar zaten karşısında e, Hayvan mı karşıdaki ya? Wolverine Wolverine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben o yüzden hayvanım. bence, biraz cehennetmenden de sıçış yaşamış olabilir. Olur. Ayrıca o kötü karakter Viper'ın neydi, o kızdı da Allah'ım niye var o karakter? Yani niye Viper'ın? Hani nasıl bir mantıydı, Viper diye hayatımda ben karakter duymadım lan. Yani, bence de çok gereksizdi. bu Viper'ı sallayacaklardı. O Black Clan'de boşa gitmiş. Bilmiyorum ya. Yani. Yani, çok... Black Clan Saçmaydı Ondan sonra ne bileyim hani çok böyle şey falan demişler ama Sen söyle, o işte bu Japon oyuncular da çok güzel oynamış falan demişlerdi Bence iki kız, kızların zaten. ikisi de çok iyi değildi yani ya Zaten Japon oyuncuları artık Metiye düzmekten yani böyle Japonlara Allah'ım Japonlar da çok iyiydi, çok iyilerdi onlar da bize çok iyi davrandılar <gülüyor> Sağ olsunlar onlar olmasa film olmayacaktı falan gibi böyle artık ne yaz ne diyeceklerini şaşırmışlar evet. yani bir de işte böyle hiç daha önce Japonya dışında oynamamış karakterleri şey, oyuncuları kullandık falan. Hayır, hayır onlar daha var. önce hiç oyunculuk da yapmamıştı. Yok be, oyunculuk yapmışlar ama Japonya'da oyunculuk yapmışlar. Yok, sinema oyunculuğu yapmamış onların ikisi de. yapmış mı yani. ikisi de? Hmm. Olsun, o zaman yine Fenerdi... <gülüyor> yani ne bileyim... Böyle. E... Ekstralarında Pet başka ne vardı? Path of vardı. Bütün işte şeyi anlattı, atılan. Başka, anlattım. başka Extended scene vardı. vardı. Ee, ondan sonra second screen app diye bir şey vardı bizim kullanamadığımız. Evet, Türkiye'de çünkü Türkiye'de geçmiyor. Mi, ama geçmiyor. şeyiniz varsa, e, Amerikan e, Apple ID'niz varsa, Amerikan Apple ID'den kullanabilirsin. He yani. He. Ee, ne oluyor böyle iPad'ine veya telefonuna indiriyorsun. İşte film izlerken buradan böyle ekstra bir şeyler çıkıyor. Onlara dokunuşsun da ekstra bilgi veriyor sana. Evet. Onu biz deneyemedik. Ee, de işte X-Men Days of Future Past ilgili bir şey vardı. O kadar galiba. O kadar. Bir şey yoktu yani. Yani çok bir şey yoktu. Dolayısıyla zaten ekstraların yarısında herif yönetmeni gördüğümüz için ben sinir <gülüyor> uyudum yani. Harabası orada da sürekli konuşuyorduk çünkü. Yani. ya yani ekstralardan benim ha. Veya ekstra dediğim tek bir şey vardı. Neymiş? O silver samuraya gerçekten şeyini yapmışlar makitin yapmışlar. Ha, yapmışlar maketini, Evet. O da bayağı komikti. <gülüyor> yani. Elbette doluşcu kafasına maske takmış kartonda. <gülüyor> Elinde böyle kılıçla <gülüyor> vurmaya çalışıyor falan. Yani Söldür Samurai... Yani öyle harcanacak karakter değildi bir. İki... Ekstralarda şeyi konuşturmuşlar. Famke aldığı konuşturmuşlar. Ha evet. Çünkü... E, Düzgün kız yok filmde. Bari <gülüyor> Famke çıksın demişler. <gülüyor> Famke'de adam yani fantasy yapmış zaten. Evet. Yani sadece iç çamaşırı ile gelsin. Ee, yani ben bu filmi çekeceksem pamkecesiz olmaz. Ha. Onu da onu bir görelim sette. Onu, onu da iç çamaşırı ile görelim. Başka bir şey. Yatakta veririz. Paç hiç beni görmüyor. Ha. <gülüyor> sadece yatınca akla gelsin. Böyle <gülüyor> saygın gibi şey pamkecileri. Pamkecileri <gülüyor> direkt şey yapmışlar. E, fan servis yapmışlar. Bu arada film filmin e, film satıştı şu anda. Evet. Biz de biraz geç kaldık ama ee, dvd formatında satışa çıktı. Blu-ray var. 3D'si var. Bine 3D Blu-ray var. Ayrıca satılıyorlar. Kombo yok. Kombo yok. Arası onlardan bir tanesi extended ama hangi extended onu bilmiyorum. Yani. yani extended cut diye bir versiyonu var ya bunun. Ha. İşte o ümkünün extended içine dahil oldu. çok. Veya birkaç tane çok, başka sahnenin de oldu. Çok, çok yok. Ama şey extended kanlı versiyonu. Galiba evet işte. Hı. Yani iki damla kan gördüğünüz on, şöyle iki milim daha tatmin oluyorsunuz. <gülüyor> Ekran'a kan sızıyormuş. Çünkü yani 15 bin tane adam keserken hiç kan görmediğin zaman da hani direkt şeyinden çıkıyorsun. Gerçekçi bir şey yine, yine fena değil de aslında. Yani kan yani hani böyle herife soktuğunda, ifa soktuğunu. Hayır. İyi pandanimci kullanmışlar. Onlar <gülüyor> <gülüyor> böyle geçirdi bir şeyi. Ama bir şey diyeyim. Yani Bu... Japonya Yakuza'lar ne tırttı ama yani. Evet, onlar da hakikaten çok tırttı. Ya şey de çok komik değil miydi? <gülüyor> Herif şu bilek kınarının başına koyup bunları takip ediyor. <gülüyor> böyle olmadık yerde aksiyon yapıyor herhalde, ya <gülüyor> akrobatik. Şuradan şu, şu iki, iki tane şey, e, met şey ne o? İki, iki artı mı? <gülüyor> Şey, e, havada geri... üç takla atarak geçeyim. Havada üç takla atarak geçeyim yoksa olmaz. <gülüyor> yani, yoksa Black Clan'den olduğum anlaşılmaz falan diye. Bir dakika zaten... Adam damda duruyor ya herkes ben görmüyor sanki. Hiç kimse görmüyor. Ninja olacağın güya eşek kadar damda durmuyorsun. Simsiyan. Simsiyan giymiş salak gündüz var biz baktın. Hani Stiles'in S'si yok gibi. Evet. Yani. Ninja'ın klanında <gülüyor> bodoslama dalıyorlar yani. Yani işte... Bilmem bir şey demek zor. Yine yani de, çok zor değil. Yani ben 5... E, işte, e, Wolverine'i sevdiğimiz için. 5 pençeden, 5 pençeden yarım pençe demiyorum. Hayırlısı. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu arada herhalde sinema tarihinin en ucuz görsel efekti, herifin pençeleri değil mi? Çünkü böyle takıyorsun. Şurada elinde tuttuğu şurada bir parça var. Evet. Böyle. Böyle duruyor. Nasılsa o gel yani kullandıkları birkaç tane yapmışlar. Hı. Onu da gösteriyorlar böyle. Birkaç evet. farklı versiyon var. Ama zaten şey yani böyle çok fazla da o tırnakların girip çıktığı sahne de yok. Yani çok yok işte. Bir de artı şey, e, e, nasıl diyeyim. Hani çok kolay bir şey aldım da. Hani çünkü onu yapıyorsun. Evet. Buradan böyle. Çünkü herifin müsait yani çok kolay bir e, görsel efekt yapmaya çok müsait bir özelliği var. Buradan çıkıyor. Evet. Şu oralardan çıkıyor zaten. Normalde sen şuradan de çıkıyorsa sıçtın yani. Tabi tabi. Çünkü bir de buradan çıkan versiyon var ya onunla. Evet. Yani normalde zaten şey... E, şuradan bu, çıkmıyor mu? E, elinin hani sırtı ha, tarafından şuradan, şu, çıkıyor Şu parçalardan gerekiyor. çıkıyor diye biliyorsun. Evet. Yani. Parçalar dediğin zaman adamlar anlamıyor ha, Pardon. <gülüyor> evet, e, elimizdeki e, bu e, kemik ne bu? Kıkırdaklar üst tarafını dokunabiliyoruz. Evet. Yani yumruk yaptığınız zaman işte hani size e, şey... E, parmaklarınızın olmadığı taraf. <gülüyor> Neyse anlatamadık ama. Yumruk ee, yapın bakın. Evet. <gülüyor> şaşevak şaşevak. Ee, o yüzden hani aslında çok kolay yani, Çünkü hayatın evet, en ben, normalde eldiven şey çizgirmandaki e, eldivenlerinde eldiven böyle çıkıyor. Evet. Şey e, hani işte o <gülüyor> yumrunun sırt tarafında ki yuvaları vardır. Onun, evet. Oradan onun Yani sen sinema en ucuz propu bana alabilirsin. Yani işte. Fakat bana anlatayım. yaptık? Plastlini yaptık. Evet. Çünkü geliyor. metale vurduğu zaman ses şey olacak diye. Bir de böyle Ondan sonra işte e, şey e, yeşilini yaptık ki efekt olsun. Hayır bir şeyleri tutuyorlar ya. O şey sahnesini mi Tren sahnesinde. Tabii, tren sahnesinde, o, sahnesinde. Soktuğu tutunduğu yerleri böyle yapmışlar. Çok ömür. <gülüyor> yani işte tren sahnesi kötü değildi. Ama ama ya, filmin çok en iyi sahnesi o oldu için <gülüyor> filmi kötüydü <gülüyor> neyse ben 5 pençe üzerinden yarım pençe veriyorum yarım pençe veriyorsun evet iki de vermiyorsun bir pençe veriyorum orta pençe veriyorum beş pençe mi evet beş pençe üzerinden bir mi orta, orta pençe veriyorum üç yani orta pençe oğlum or <gülüyor> oğlum bir verdim mi orijinal ne vereceksin? o ben Origins'e e, pençe falan veririm. Origins'e o kadar da abartmayın Bu film iki buçuk eder. Origins'in tamam mı? Her şeyi geçtiğim tamam bir insanlık kaybı var. Tabii Deadpool'un evet, Deadpool anasını belirlediler filmde. Aynen. O yüzden Origins bence hiçbir şey hak etmiyor. Yani tamam Origins hak etmiyor da bu film ilk yarım saat için abi en azından bir iki verilir ya. Yapma. Avukatı mısın lan? Bak ilk yarım saati bir de sondaki şey Days of Future Pass göndermesi için. <gülüyor> onun, onun zaman e, Days of Future izledikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya tamam. Ee, bir buçuk pençe. Tamam, tamam sen bir buçuk pençe var ben de iki buçuk vereyim. Tamam sen de iki buçuk pençe var. Anlaştık mı? <gülüyor> sıkıştık mı? Sıkışalım. oğlum. Tamam. Sattım ee, sattım. Dur, bırak bırak. <gülüyor> evet e, yani bu yüreğinde... <gülüyor> Bilmiyorum Almasanız da olur bence. Yani e, evet çok hani daha sonradan şey alırsın. Ne mi? Yine böyle bir e, paket çıkartırlar. Paket Volvin paketli bir şey alırsın. çıkar. Hani o zaman alırsın belki. Belki. Hani veya işte mesela Days of Future Past işte bir de sonra neydi? Age of Apocalypse miydi? Tabii. Yine Age of Apocalypse çıkar. İşte Volvin Days of Future Past Age of Apocalypse diye bir paket çıkar. Hani o zaman belki alırsın ama yani şu an çok böyle çok da koşarak alın diyecek bir şey bulamıyorum zaten sinema da sevmiştirler evet ben sinemada izlemedim daha İzledik gittik sinemada mı ha, sen kaçırdın gelmedin ön göstermeye gittik ya ha, ben yoktum. sen kaçırdın gelmedin ben sinemada izlemedim evet İyi ki de izlememişim <gülüyor> Evet Ese. arkadaşlar ee, böyle yani çok da uzatmaya gerek yok bence. Aynen. Wolverine'in Wolverine'in Wolverine ee... ne film olarak bir dakika Wolverine film olarak ben iki buçuk veriyorum sen bir buçuk veriyorsun. Evet. Wolverine'in ne, ne veriyorsun? Wolverine kendisine ben Wolverine'i almayın diyorum. Wolverine'i almayın desin? Evet. Ben de yani illa da alacaksanız. Ve, Jackman için alım. Evet illa da yani Archie de bulmuş Bulner falan bulunsun falan diyorsanız hani Saydında dediğin gibi bir paket çıkar. Evet bir paket çıkar. Hani beşi alırsın. bir arada. Hani beşi bir arada çıkar. Hani bir tanede işte o Wolverine kolu verildi her zaman verdikleri gibi. Ee evet. Ondan. Yani, ondan da sıkılmadılar. Onu Amazon yani. yaptı bir kere. Sıkılmadılar zaten. Her şeyi Wolver şey Wolverine şey giydim, misli yapmaya. Neyse, bir tane so Future pens edin, çok gaza gelirseniz gider alırsınız. Bence Origins izleyin. Açın, Origins değil mi? Allah tekrar esip. Evet, yani. Bir daha film küfür, izlemeyin. Hayır. Origins izleyin, küfredin, dalga geçin. Tam en azından o o aktivite sizi rahatlatır, eğlendirir. Yani. Bol beni izleyip Wolverine, ağlamayın. Evet, bol beni izleyip de <gülüyor> <gülüyor> demeyin. Evet, temin. Evet. Ee, Neyse şunu şurasında bir şey kalmasın. 23'ü galiba. Evet. The Future yani şey Task gelecek. Yani güzel bir film olacak gibi duruyor ama herhalde bunu da sıpatırırsa Bryan Singer'a bir daha bir iş vermez. Abi zaten. Bryan Singer'a <gülüyor> ben de zaten bu filmde vermezdim. Neyse. Yani <gülüyor> yani joint sliding çekmiş bir adama bu bu filmden bu sonra bu filme emanet etmezdim. Yani bu filmden sonra bu adam hani bir franchise yaratabilecek adammış veya değilmiş anlayacaksınız. Bak şöyle bir şey söyleyeyim X-Men filmlerin içerisinde. Hı -hı. İşte ne ilk x mi beğeniyor insanlar? İlki mi? İlkiniz miydi? Yani, ben çünkü genelde seviyorum da. Genelde değişiyor. Bazıları 3'ü çok seviyor. Bazıları 2'yi çok, çok, çok seviyor. Lan, en kötüsü 3 değil mi? Pek çok saçma zaten. Ya benim açımdan X-Men filmler içerisindeki en iyi X-Men filmi... Bir. Hayır. First Class benim için. Ha tamam. tamam yani, orijinal üçlemeden bahsedeyim. Abi, bütün X-Men filmler için Eyvallah o zaman ben first de cluster, First Cluster tamam diyorum. Mi? O yüzden ben aslında zaten Brian Singer'ın X-Men'lerini sevmiyorum. Yani ben ilk X-Men'i de çok bayılmam. İkinci X-Men'i de çok bayılmam. Üçüncüyü de çok bayılmam. Tamam mı? O yüzden ben aslında Brian Singer'ın çekeceği bir X-Men filminden ne gayet mesafeliyim zaten. Ee, ve bu filmin de çok bu filmi de sırf ne heyecan yapıyorum. Çünkü X-Men franchise'daki adamlar var. Ee, yani onu onu onu dışlamayan bir film olduğu için seviyorum. Merak ediyorum anladın mı? hani X-Men franchise'ı dış dışlayanlar çünkü orijinal işleminin bir şey değil. Başka yönetmen çekmiş. Tamamen alakasız bir şey var aslında. Cast'te var, bilmem nesi var. Hani ama neyse ki onu boşlamayayım. Böyle bir gerezek yapmayıp böyle bir film devamı çekiyorlar. Ee, ama dediğim gibi, Bransley'e pek güvenim yok. Yani, herifin... yani şimdi bu adamların gazını ne biliyor musun? Şimdi DC, e, iki tane Batman filmiyle, e, Marvel, yani Disney, tam Avengers filmiyle, aslında bir milyar ve üstü ciro yapan filmler listesinde adını yansıyor. Evet. Tamam. Fox'ta. Hani Sony'nin bu Spider-Man'i var tamam mı? Masayı burada vurdum Aynen. Biz ne yapıyoruz biz, biz niye yapamıyoruz? Bu post iyi iş yaptı. Niye bunun devamı gelmiyor? tamam mı? Çünkü Sony'nin Spider-Man'i var. Warner Bros'un evet, serisi iyi kötü bir iş yapıyor. Evet. İyi kötü değil abi. İyi yani kötü yani abi. İlk spider çok zarar ettiler. İstediği kadar ilk Spider-Man'den çok zarar etsinler. İkinci, üçüncü filmden çok parakalıklar odaklar. Hayır, onu demiyorum. E, yeni, yeni şeyin tamam, sonrası ilk filminden zarar ettiler. Yani M&X Spiderman var ya... Etti etmemişlerdi. abi abi, M&X Spiderman'den hem gişe hem de DVD satışları yani... Ev sinema satışları da zarar ettiler. O yüzden Sony ev sineması, Sony Home Entertainment veya işte vırzıvır Vır, bütün o sinema kısmı... Zarar açıkladı, bir sürü adam çıkardı falan filan. Çünkü Amazing Spider-Man'e çok güveniyorlardı. Başka filmleri yok ki, bir Resident Evil var. O zaten sıçtı. Hani <gülüyor> Amazing Spider-Man'den çok para kaldıracağız diye hayvan gibi şey yaptılar. Forecast yaptılar tamam mı? Sonra bir sıçtı. Yani sıçtı yani aslında başarılı oldu ama onlar için sıçtı. Öyle bir gerizekalık oluyor ya. Adam çıkıyor patlıyor diyor ki, bunu, bunu 3 milyon kişi izler diyor. Heh. Sonra sonra 1 milyon kişi izliyor, başarısız oluyor. Aynen. Halbuki zaten o kadar izleyecekmiş yani, derse. O hani o kafada zannetme baksan başarılısız oldular anlıyor musun? İsterdikleri başarıya ed edemediler. İkinci filmde de büyük muade çok böyle inanılmaz başarı edemeyecekler ama hala atıp tutuyorlar. Yani bilmiyorum. Ee, bana kalırsa ikinci film birinci filme göre biraz daha böyle gereksiz e, oyuncak satma yönelik ıvır zıvırlarla dolu olacak gibi geliyor. Çünkü büyük muade Disney dedi ki bunlara ilk filmin ilk Amazing Spiderman'ın Disney desteklemiyordu. Hı hı. Tamam Çünkü Disney ile ilgili hiçbir şey yoktu. Marvel yok Onlar değildi galiba ilk zaferinde zaten. Ee, Amazing Spider-Man ilk çıktığında Marvel'ı daha almamıştık galiba Disney. Öyle mi? Sanki öyle hatırlıyorum ben. Yok ya Marvel'ı almıştı diye Almış mı? Iron Man 2 zamanında çıkmadı mı Amazing Spider-Man? Çünkü Iron Man de hala Paramount'taydı Iron Man. Daha sonra Iron Man 3 ile beraber Disney'e geçti. Emin misin? Evet evet. Yani daha da şöyle oldu. Iron Man 2 çıktı. Daha sonra Avengers zamanı işte. Marvel, Disney oldu. Sonra şey, Iron Man 3 falan öyle gitti. Çünkü şeyden biliyorum, Iron Man 3'ün yayıncısı Türkiye'de U.I.P. şeydi, Disney'in adamıydı. Ondan ilk, ilk iki Iron Man'i anlatsızda başka Paramount yayınlamış. Yani çünkü hatta şey, gişe farkı bile çok farklı. Yani Disney'e geçtiği anda bir anda fırlamış Iron Man, gişede. Ondan öncekiler hep küçük kalmışlar. Avengers öyle bir anda fırlamış böyle hayvan gibi bir şey yapmış. Şimdi Disney'in çok güçlü olduğu için, Disney'in geçtiği anda bir anda fırlıyor her şey. Neyse ben öyle hatırlıyorum da. Olabilir, olabilir. Hayır yani adamların şey şimdi bu sene, Amazing spider 2 için Disney inanılmaz destek veriyor bunlara. E çünkü Marvel, ya aynı zamanda. Çünkü kendisi de kendi dükkanlarında Marvel karakteri olarak Spider-Man satıyor. Spider-Man'in bir sürü şeyini satmak istiyor. Franchise bütün hakları Disney'de. Hı hı. O yüzden destek veriyor. Hem pazarlama konusunda, hem bilinme konusunda. O yüzden de bu kadar böyle büyük olsun, bilmem olsun. işte herhalde birazcık daha... ...ilginç bir şey yapın falan filan diye. Bunlara destek bu arada, olabilir. Acaba, yani benim kafamı karıştıran da şöyle bir şey var. Ee, şimdi... Gerçi televizyon için çok... Umurlarında olmayabilir de. Şimdi e, Disney'in hani, Daha doğrusu Marvel'ın bazı e, kilit e, karakterlerin dışarı lisanslamış olmasından kaynaklanan hani e, izleyici olarak ya da tüketici olarak bizim gözümüzde e, evet. engel teşkil eden durumlar var. Evet, var. Belki Disney, Marvel için çok da e, umurlarında değil. Onlar nasıl para kazandırıyor. Biz de kendi o parayla kendi diğer karakterlerimizin şeyini yükseltiyoruz, evet, evet. değerini yükseltiyoruz. O da ayrıca para kazandırıyor. Oh, win-win evet, diyor da evet, olabilirler. Evet, evet. Evet. Şu anda öyle, zaten öyle yapmak zorunda. Çünkü ona geçmediği için bir süre daha. Yani Disney'i halbuki alsın... kadar geçmeyecek zaten bence. So, şey, Sony'i Sony bırakmaz diyorsun değil mi? Sony bırakmaz. Sony yani batmaz son, o sürece. Evet. Yani. Sony, Sony ben artık film yapmayı bırakıyorum demeyi sürece. Çünkü ben sana söyleyeyim yakında Sony batacak. Ya yıllar Sony batmaz da yıllardır aynı şey deniyor da Sony batmaz ama Sony şey diyebilir Ya yani ben sinemaya sinema, bırak, sinema bırakıyorum, sonrasında ev sineması tarafında kalacağım. Sinema artık çıkarmayacağım çünkü o adamların mantıdasın şu vide biliyorsun Budurayı aslında gazlamak için Hı. zamanında. E, hani biz filmi çıkalım işte gittiler şey falan aldılar. Ne aldılar? Emcim falan aldılar garip. Hayır ama Sony. Ee... 70'lerde mi 80'lerde mi girdiler? Tamam e, çünkü e, onda da VAS BetaMax muhabbetleri vardı. Evet yani Kolombiya'ya aldılar. Pis şey savaşın olduğu için yani e, format savaşında evet. olduğu için herif herifler. Ama mesela format savaşı kalkacak mı yakında şeyden sonra? Yani atıyorum Munez'den herkes sonra. Yani, mi? Dört 4 da... kabulüreyi zaten Yine adamlardan çıkıyor. Yine adamlardan çıkıyor da. Hani, satmıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü e, satmıyorsundan diye format başka çıkan alternatif format hani biliyorum yok. biliyorum. Alternatif format yok da. Alternatif format da ihtiyacımız olacak mı onu diyorum. Çünkü herkesin evinde 100 GB internette olduktan sonra. Yani ama en sonunda her şey diştere geçtiğinden sonra. Onun için daha sonra, vakit var abi. Ona daha çok var. Ben yani bilmiyorum ben hani ee, yani tamam hak edişlere geçecek diyorsun da indirmen gereken dosya 100 GB olursa pardon da yani gidip Divis'inde bir şey blu almayı tercih edersin hala. Yani o internet bağlantına bakar gerçi. Yani eğer satın almayacaksın, kiralama için düşünüyorsan ayrı ama satın alma işine girerse ama en de sonunda indireceğin bir format olacak. DVD şey Blu-ray 50 GB Blu-ray var yani. 50 GB indirmeye kalksan şimdi. Onunla mı uğraşacaksın? Ya Amerika'daki adam yani hani da uğraşmıyor bir adam ne basacak? Hadi herif adamı çok hızlı indiriyor ama 50 gigabayt diye bir saatte indiriyor bile. İndirmiyor ki, yani. ya, stream yapıyor yine. Yani e tam işte o streami ama başka bir şey. O kiralamakla alakalı bir şey. Satın aldığın zaman indiriyorsun direkt. Satın aldığın zaman indirmek zorunda da değilsin ki. Ama iPad'te falan indiriyorsun değil Yani direkt şey stream. Ya Direkt stream olarak satın aldığın şeyi izleyebiliyorsun. izliyorsun. de şey olayı ben var son, tabii. İşte o sahiplik olayını bitiriyor işte. Sahip olmak gibi evet. bir şey var ya ama mesela hani ben olsam hep bunu diyorum gerçi ama hani mesela ben 100 tane tv için atıyorum 100 lira mi? ama o 100 lirayı düzgün ve sürekli kullanacağım bir servise vereyim tamam mı hani bugün işte atıyorum 80 p televizyonum var yarın 4k televizyonum olacak o 4k televizyon için de yarın o o hizmet veren o şirket 4K versiyonu çıkartıp koyacak. Evet. Tamam mı? Hani tekrardan bir 100 lira verip yine 100 tane DV, 4K dureyi almak zorunda kalmayacağım. Evet işte sonuçta... Vesaire vesaire. Falan filan evet. Neyse. Neyse. Wolverine, Bakın, Wolverine hediyelerini ha, yani biz biz bu, bu sefer şey yapacağız. Hani biz beğen paylaş... Dağıttık ilaş, aslında. Evet. Bunu biz ne zaman koyacağız? Bunu Bilmiyorum. yani ancak yarına falan koysam olsun zaten artık hediyeler gönderilmiş oluyor. Ha. Bir yaptık. Bu sefer beğen paylaş diye yaptık. Koyduk siz de yani e, o beğeni pay... paylaştınız. Beğenen ve paylaşanlar arasında bir liste çıkarttık. Dağıtım yapacağız. Ee, şey Facebook sayfamız üzerinden ee, duyuracağız. İsimlerini duyuracağız. Yani Yay. isimlerimiz duyurulmasın diyenleriniz olduysa o Ol, yok akışlara şey. bakmayın. Öyle, öyle bir şey olmasın. <gülüyor> E, kusura bakmayın. Yani var biz koyarız ya. Biz koyacağız. Yani bir dahaki sefer o zaman eğer itiraz gelirse. İtiraz ederseniz bir dahaki sefere içine yaparız. E, onlar da herhalde hafta sonuna kadar zaten ellerine geçmiş olur arkadaşlar. Evet. Kazananları. Evet arkadaşlar. Bu, bu seferki. Bence gereğinden fazla uzadı. Evet uzun. uzadı bence. <gülüyor> Biktirelim. E, bu gig bakışında ertelemiş olduğumuz gig bakışını burada sonlandıralım. Sonlandıralım. Bir dahaki ilk bakışında. Evet. Ha bu arada şey e, istiyorsan yeni projelerinden bahset. Saygın. Onun başka zaman balkon keyfim hakkında bir şey başka şeyler okay. konuşuyoruz. Şimdi konuşuyorum zaten. Zaten 45 dakika konuşuyoruz. Yani tanıtımını yap. Yok şimdi yapmayacağım. Sürpriz olsun. Direkt görsünler tanıtımını yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Öyleymiş. Evet. O zaman I'm the boss. Ilk, <gülüyor> ilk sıra kov. <kal>. İlk sıra <gülüyor> kov. Bay Bay bay.